Seyyid Ahmet Er Rufai Rufai tarikatının kurucusu, piri, büyük mutasavvıf Seyyid Ahmet Er Rufai, Kuddise Sirruhu, 1118-1182 yılları arasında yaşamıştır. Soyu İmam Hüseyin bin Ali'ye dayanmaktadır. Ahmet Er Rufai'nin Seyyid olduğunda bütün kaynaklar birleşir. Babası Seyyid Ali, annesi ise Ebu Eyyub el-Ensari'nin torunlarından Fatıma el-Ensari'dir. Ahmet Rıfai Hazretleri'nin dayısı Mensur şöyle anlatıyor: Bir gün rüyamda Peygamber Efendimizi gördüm. Bana "Ey Mensur, kız kardeşin 40 gün sonra Ahmet isminde bir çocuk dünyaya getirecek. Bu çocuğu sakın ihmal etmeyiniz." buyurdular. Tam 40 gün sonra Ahmet dünyaya teşrif etti. Dedesi Seyyid Yahya'ya, Abbas halifesi tarafından Basra'da bulunan Şiiler ve Sünniler arasındaki kavgalara son vermek üzere görev verilmiş, o da bu görevi en iyi şekilde yerine getirerek Basra, Vasıt ve Batay bölgelerinde huzuru sağlamayı başarmıştı. İşte Ahmet Er Rufai'nin babası olan Seyyid Ali, bu zatın oğludur. Ahmet Er Rufa'yı Bağdat'la Basra arasında bulunan Ümmü Abide köyünde dünyaya teşrif etmiştir. Seyyid Ahmet Er Rufa'yı hazretleri 7 yaşına kadar babası Seyyid Ali'nin nezdinde kaldı. 7 yaşındayken babası vefat edince devrin büyük mutasavvıflarından olan dayısı ve şeyhi Mansur el-Batahi annesi ve kardeşleriyle birlikte onu himayesine aldı. Küçük yaşta hafızlığını tamamladıktan sonra... ...Peygamber Efendimizin manevi işareti üzerine... ...dini ilimlerini tahsil için Şeyh Ali Ebu'l-Faz el-Vasiti'ye teslim edildi. Şeyh Ali-ül-Vasiti, Ahmet-el-Rufai'nin tahsil ve terbiyesinde... ...büyük bir dikkat ve titizlikte hareket ederek... ...son derece ihtimam ve gayret gösterdi. Ahmet-el-Rufai, akli ve nakli ilimlerde... çok üstün bir gayret ve başarıyla ilim kariyerine sahip oldu. Hakiki bir fıkıh, hadis, tefsir alimi ve hakiki bir mutasavvıftı. Ayrıca çok mükemmel bir hatipti de. Seyyid Ahmet Rıfai, orta boylu, nur yüzlü ve buğday benizliydi. Saçları siyah, sakalı seyrek, alnı açık ve genişti. Gözlerine sürme çeker, devamlı tebessüm eder halde bulunurdu. Öyle güzel konuşurdu ki kalpleri harekete geçirir, sohbetine doyum olmazdı. Hatta bir keresinde cemaate vaaz-ı nasihat ediyordu. Cemaatte bulunan alimlerin Ahmet Er Rifai Hazretlerine çok fazla soru sorduğunu gören Ebu Zekeriya onlara müdahale etti. Bunun üzerine Ahmet Rifai tebessüm edip ''Ey Ebu Zekeriya, bu dünya fanidir. Bırakınız ben hayattayken sorsunlar.'' Bu dünya fanidir sözü cemaat içinde bulunanlar üzerinde çok etkili oldu. Orada hazır bulunanlar içinden ibadetlerini tam olarak yapamayan binlerce kişi tevbe edip doğru yola geldi. Ahmet Er Rufai, Şeyh Ali Yül Vasıtı'yı kuddu ise hudan hem icazet aldı hem de hırka giydi. Vasıtı onun için herkes üstadıyla, ''Bense talebem Rufayi ile iftihar ederim.'' demiştir. Ahmet Er Rufayi, şeyhinin vefatından sonra dayısı Mansur el Batayi'nin terbiye ve irşat halkasına girdi. 27 yaşına kadar dayısından tasavvuf dersleri alarak çok kısa zamanda seyri sülükünü tamamladı. Daha sonra... Dayısı tarafından ona Şeyh-ü Şüyuh ünvanıyla birlikte halifelik vererek kendisine bağlı bütün tekkelerin şeyhliğini verdi. Dayısının vefatı üzerine bu yaşta posta oturdu. Bütün tekkelerin şeyhliğine getirilince onu çekemeyenler, iftira atanlar eksik olmadı. Yıllar geçtikçe müritlerin sayısı artıyor, şanı şöhreti her tarafa yayılıyordu. Bu durum Irak'taki bazı şeylerin onu kıskanmalarına sebep oldu. Birçok iftira, itham ve dedikodu ortaya atıldı. Neticede Abbas halifesi El Muktefiye erkek ve kadın müritlerini aynı zikir meclisinde bir arada bulundurduğu iddiasıyla Hicri 550 yılında şikayet ettiklerinde halife durumu yerinde incelemek üzere bir müfettiş gönderdi. Durumu araştıran ve inceleyen insaf sahibi müfettiş, inceleme sonunda kanaatlerini bir rapor haline getirerek şöyle demişti. Bu seyit ve müritleri sünnet yolunda değillerse, yeryüzünde sünnet üzere hareket eden hiç kimse kalmamış demektir. Misafirler için verdiği yemek haricinden başka bir şey yemezdi. Kendisine ait olan misafirhane devamlı olarak dolup boşalırdı. Eli ayağı olmayan veya cüzzam gibi ağır hasta olan kimseleri yanına alır, onları bizzat kendi elleriyle yıkar, temizler ve elbiselerindeki yırtıkları yamardı. Çok mütevaziydi. Daima az konuşurdu ve sükutla emrolundum buyururdu. Namaz kılarken benzi sararır, kendinden geçerdi. Bir gün kendisi ''Namaza kalktığım zaman sanki Allahu Teala bana kahhar sıfatıyla tecelli edecek diye korkuyorum.'' buyurdu. Ahmet Rifai Hazretleri hayvanlara karşı çok şefkatliydi. Kimsenin bakmadığı temiz olmayan ve cüzdanlı bir köpeğe baktı, onu yıkadı ve besledi. Aşırı derecede alçak gönüllü ve takva sahibiydi. Bir gün ''İçinizde benim ayıbımı, kusurumu görüp de söylemeyen var mıdır? Varsa lütfen söyleyiniz.'' buyurdular. Orada bulunanlardan bir tanesi dedi ki, ''Efendim, ben sizde bir kusur görüyorum.'' Bunu işiten Seyit Hazretleri hiç üzülmedi, söyleyeni kınamadı ve ''Ey kardeşim, lütfen kusurumu söyleyiniz.'' buyurdu. O kimse, bizim gibi size layık olmayan kimseleri, ''Huzurunuza kabul buyurmanızdır.'' deyince başta Ahmet Rıfai olmak üzere oradakiler ağlamaya başladılar. Bir ara Ahmet Rıfai Hazretleri ''Hepinizden daha aşağı olduğumu biliyorum ve ben sizlerin hizmetçinizim.'' buyurdu. İbrahim Besti isminde birisi bir gün Ahmet Rıfai Hazretleri'ne hakaretlerle dolu bir mektup yolladı. Bu mektubu alan Ahmet Rifai Hazretleri yanında bulunan birisine mektubu okuttu. Her türlü iftiranın içinde bulunduğu bu mektup okununca Seyyid Hazretleri sükunetle dinlediler ve doğru söylemiş. Eğer Allahu Teala'nın indinde şüpheli bir durumum yoksa insanların bana ettiği iftiralara hiç aldırış etmem buyurdular ve mektuba cevap olarak şunları yazdılar. Muhterem İbrahim Beste Hazretleri Allah-u Teala beni dilediği gibi ve istediği yerde yarattı. Sizin doğruluğunuza güveniyorum. Hayır dualarınızdan beni mahrum bırakmamanızı ve haklarınızı helal etmenizi yüksek zatınızdan istirham ediyorum. Ahmet Er Rufai Hazretleri Hicri 555 senesinde hacca gitmiştir. O hac günlerinde yaşadığı manevi haller ve güzel ahlakı sadece Türkiye'de değil tüm dünya Müslümanlar arasında yayılmıştır. Kendisine iftira, hakaret ve küfür dolu sözler sarf eden bir şeyhe karşı, ''Efendim sizin hilminiz büyüktür, affınız geniştir, ben neyim ki, ne kıymetim var ki bu kadar hiddete kapılıyorsunuz, ben sadece hizmetkarlarınızın en miskiniyim, ayaklarının tozuyum.'' şeklinde yumuşak ve mütevazi bir sözle mukabele etmesi üzerine, Ahmet Errufaya Hazretleri'ni kızdıracak başka bir söz bulamayan şeyh, ''Görüyorum ki siz nefsinizden sıyrılıp çıkmışsınız. Şimdi mülk sizindir, nimet sizindir ve sizin neslinize aittir. Beni de bağışlayın.'' demiş ve müritleri arasına girmiştir. Hicri 560 yılında Basya halifesi olan El Müstencid kendisini Bağdat'a davetinde karşılamak üzere oğlunu vazifelendirmiştir. Sarayda davetler arasında devrin ileri gelen şeyhleri, mutasavvıfları da hazır bulundular. Her biri sırayla sohbet eder, söz sırası Ahmet Er Rufayi hazretlerine gelince bir konuşma yapmış, Halife el Müstencid Ahmet Er Rufayi'nin sohbetini ağlayarak dinlemişti. Daha sonra Seyyid Ahmet Er Rufayi, babasının Bağdat'taki türbesi civarında zikir meclisi tertip etmiş, halife de bizzat bu mecliste bulunmuştur. İlk eşi Hatice'den Fatıma ve Zeynep adlı iki kızı olmuş. Eşinin vefatından sonra evlendiği ikinci eşi Rabia'dan sonra Salih isminde bir oğlu olmuş ve küçük yaşta vefat etmiştir. Nesli iki kızıyla devam etmiştir. Torunu İzzettin Ahmet Sayyad'ın Rufai tarikatının İslam alemine yayılmasında tesir olmuştur. Peygamber Efendimiz'e çok yakındı. O'na her şeyiyle tutkundu. Cenab-ı Hak, yaratılışında O'nunla kader birliği içinde yaratmış, bir takım hikmetlerle O'nun isminin müsemması kılmıştır. Dünyaya gelmeden, annesi ve dayısı Mansur el-Batai'ye, rüyalarında isminin Ahmet olması müjdelenmiş ve emredilmiştir. Küçük yaşta, Peygamber Efendimiz gibi yetim kal. Küçük yaşta, Peygamber Efendimiz gibi yetim kalmıştır. Nesli kız evlatlarıyla devam etmiş, erkek evladını küçük yaşta kaybetmiştir. Hayatında kendisine hakaret edilmiş, eziyet görmüş, oysa Peygamber Efendimiz gibi sabırla, duayla mukabelede bulunmuş, hasımlarına karşı tevazu göstermiştir. ahmet Er Rufai Hazretleri, Hicri 23 Ağustos 1182 tarihinde şiddetli hastalık sonunda vefat etmiştir. Vefatından önce beni dilenci keşfili yerine koymayın. Tekkemi bugün harem, öldükten sonra mezar etmeyin. Ben hakta aladan tek olarak yaşamayı diledim. O beni toplum içinde yaşattı. Öldükten sonra belki o muradıma erişirim. Her ne varsa eninde sonunda yine toprak olacaktır. Kendisinin de söylediği gibi, Türbesinin yanında kimse yoktur. Kırın ortasında, Tenha bir yerde, Bağdat'ın güneyinde, Vasıt yakına bulunmaktadır. Ahmet Er Rufa'yı hazretlerinin tasavvuf ve tarikat anlayışı, Kitap ve sünnete tabi olan bir anlayıştır. Onun ifadeleri içerisinde, İslam dini, zahir ve batınıyla bir bütündür. Ahmet-er dilinden Kalp cesetsiz olmaz. Kalbi olmayan bir cesetse çürür. Tasavvuf ilmi, kalbin ıslahından ibarettir. Tarikat, şeriat demektir. Hakikat, şeriate muhalefet etmez. Tasavvuf, söz konusu ettiği tarikat, şeriatın bizatihi içinde taşıdığı mana ve hikmetlerdir. Tasavvuf, yün hırka ve taç giymek değildir. Tasavvuf, hüzün hırkası, sıdk tacı, tevekkül elbisesine bürünmektir. İnsanın kalbi haşyet, bedeni edep, nefsi, benliği yokluk ve dili de zikir örtüsüyle örtündüğü takdirde, tasavvuf yolunda bulunmuştur. Mükemmel Sofi herhalde Hazreti Peygamber aleyhisselama tabi olan ve kulluk derecesini en yüksek derecede olarak benimseyen kimsedir. Kul ancak Allah'tan gayri her şeyin kulluğundan kurtulduğu ve hürriyet makamına ulaştığı vakit mükemmel bir kul olabilir. Tasavvuf edeptir. Bu da peygamberin sünnetine tabi olmakla kazanılır. Derviş olmak için cemiyet hayatından uzaklaşmak gerekmez. Müritler dünyevi meşguliyetlerini terk etmeksizin helal ve harama dikkat ederek gafletten uzak kalmak suretiyle hak yolunda ilerleyebilir. Bütün iş kalbi temizlemek ve temiz tutmaktır. Kerametlere rağbet etme çünkü veliler bundan kaçınmışlardır. Müritler için ne bir noksanlıktır ne de Allah'ın kapısından ayrılma. Kalbini Resulullah'a yönelt. Şeyhin ve mürşidin vasıtalarıyla onun yüce kapısından yardım iste. Karşılıksız, garatsız şeyhine hizmet et. Ona karşı son derece terbiyeli ve edepli ol. Gıyabında dahi onun şerefini koru. Kendini onun hizmetine ver, evinde hizmeti arttır, huzurunda az konuş, ona tanzim ve vakarla bak, ona sakın küçümseyici bakışlarla bakmayasın. Kardeşlerine öğüt ver, kalplerini kazanmaya çalış, insanların arasını bul, insanları Allah'a yöneltmeye bak, sadakat ve ihlasla dervişlerin yolundan gitmelerini sağla. Kalbini zikirle, kalıbını da fikirle tamir edip güzelleştir. Gayen su üstünde yürümek, havada uçmak olmasın. Bunları balıklar ve kuşlar da yapıyor. Himmet kanatlarıyla sonsuzluklara uçabiliyor musun? Sen ona bak. İlminin fazla, amelinin çok olmasıyla... Gurura kapılan kimse marifet sahibi değildir. Çünkü şeytan da pek fazla bilgiye sahipti. Mantık yürütmek suretiyle ateşin topraktan daha hayırlı olduğunu iddia etti. Sonunda kendi nefsinin üstün olduğunu söyleyip kibirlendi. Böylece allah Teala'nın gadabına uğradı ve lanete müstahak oldu. Ebedi olarak rahmet dergahından kovuldu. Ey oğlum, sakın, çok sakın, iyi ibadetlerine, yüksek ilmine aldanma. Çünkü Belam-ı Bağura ve Bersisa en çok ibadet edenlerdendir. Fakat sonunda nefs ve şeytana uyarak dünyaya bağlandılar. Ahiretlerini ziyan ettiler. Rezil rüsva oldular. Ey oğlum, kalbinde ufak bir leke görürsen oruç tut. Gitmezse... az konuşmaya bak. Gitmezse günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse her hali iyi bilen Allahü Teala'ya yalvarmaya, sızlanmaya başlar Bilgisizlik ölümdür. Allahu Teala ilim verdikçe canlanmaya başlar. Her bilgi bir vebaldir. Bu vebalden kurtulmak amel etmekle mümkün olur. Her amel fayda vermez. Fayda vermesi Allahu Teala için yapılmaya bağlıdır. İhlas elde edilmedikçe kurtuluşa erilmez. Salih Müslümanlar Allahu Teala'nın hükmüne boyun eğerler. Gelen şiddet ve belalara sabrederler, aza kanaat ederler. Allahu Teala'dan başkasından korkmazlar ve kimseden bir şey beklemezler. ancak Allahu Teala'dan isterler. İnsana yüksek makamları veren, aşağı düşüren, aziz ve zelil edenin Allahu Teala olduğunu bilirler. Salih Müslümanlar Peygamber Efendimizin sünnet-i şerifine tam uyarlar. Onların korkusu son nefes içindir. Onlar az konuşurlar, öfkelerini tutarlar, şehvetlerini yenerler, nefislerinin arzularını yapmazlar. Allahü Teala'yı unutturacak, bütün engelleri ortadan kaldırarak hep Onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Nefse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur. Çünkü kadere razı olmak Allahu Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Nefs bunları istemez. Saadet'e kavuşmak nefsin rızasını terk edip Allahu Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Saadet'e kavuşanlara müjdeler olsun.